İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhabalar İzel Bey, Günaydın. Günaydın özdeş Günaydın. Merhaba herkese. Merhaba. Evet. Sıcak Antalya'dan e, soğuk veya açlı Fransa'ya geçiyoruz. <gülüyor> Hepinize Fransa'dan merhaba. Aslında Fransa bir yandan böyle Noel'i ha karşılamaya hazırlanırken diğer yandan da elektrik kesintilerine hazırlanıyor. Öyle Aslında. mi? E, tabii. Fransızlar bayağı endişeli bu konuda. E, hükümet sözcüsü Olivier Véran e, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını fakat Ocak ayında Kışın nasıl geçeceğini henüz bilemediklerini belirtti. Hmm. E, bu iyi haber değil tabi. Ee, ama halbuki uranyumlarını da almışlar Rusya'dan. <gülüyor> evet ama <gülüyor> onun onun elektriğe dönüşmesi falan biraz zaman alacak herhalde. E, yine de beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayacakmış. E, risk durumunda e, Fransızlar kesintilerden bir gün önce mutlaka mutlaka mı haberler edileceklermiş. E, e, ne yap ne yapmay? Mesela düşünüyor. Bu, bu, haber verildiğinde e, e, boşu boşuna uğraşmayacaklar sigorta <gülüyor> aç kapafa falan ekleyecekler evet. sabırla e, Macron ise e, tasarruf için ışıkları söndürün çağrısında bulundu evet. geçen hafta e, fakat bulunduğum kentte şu anda yani malum Noel de yaklaşıyor Noel bayramı <gülüyor> her taraf ışıl ışıl her taraf pırıl pırıl e, müthiş görüntüler var falan nasıl bir tasarruf ee, bilemiyorum. İlk karikatürümüz e, Frédéric Dölin, e, Le Telegram adlı bir e, sanal e, sitede e, çiziyor kendisi. E, Frédéric Dölin e, karikatüründe bir Fransız çifti, klasik bir çifti evlerinde elektrik panolarının önünde e, çizmiş. İkisi de böyle boğazlı, kalın kışlık e, kazaklarını, e, renkli kazaklarını falan atkılarını kuşanmışlar. Adam kapısını açtığı sigorta kutusunu eşine gösteriyor ve şöyle diyor. Noel'e kadar her gün bir sigorta kapatıyoruz. Böylece reflekten tasarruf edeceğiz. Bu arada sigorta kutusunu da çam ağacı süsleriyle falan renklendirmeyi, süslemeyi ihmal etmemişler. Yani bu karikatürle bakılacak olursak Macron'un ışıkları söndürün tasarruf çağrısı sadece karikatürlerde ses bulmuş gibi. Ben böyle gözlemliyorum. Aslında Ukrayna'da biliyorsunuz bu elektrik kesintileri yaşanıyor ve insanlar evet, ısınamıyorlar. Evet. Cuma günü sunma fırsatım olmuştu. Üzücü haberler geliyor tabii. İnsanlar evlerde ısındık Maalesef. için ateş yakıyorlar. 131 yangın çıkmış şu anda Ukrayna'da bu şekilde. Evet. ve 9 kişi de hayatını kaybetmiş çıkan yangınlardan dolayı. Maalesef öyle. Oradaki durum çok daha farklı. Fakat burada da benzer bir durum var öznel. Yani hı hı. E, burada da sokaklarda, e, sokakta yaşayanların sayısında inanılmaz bir artış var ve bunların çoğu da e, duyduğum kadarıyla e, Rusça ya yakın e, bir dil konuşuyorlar. Yani e, Ukraynalı olabilirler büyük hı hı. ihtimal. Ailece falan dışarıda sokakta yaşıyorlar. Bunların sayısında çok büyük bir artış var. Ee, Birleşik Krallık'tan e, de... da aynı haberler geliyordu. Orada da Ukraynalıların evet. ilk başta nasıl birkaç ay kalacaklar diye evlerini almıştı aileler. Şimdi sorun yaşayıp e, sokağa bırakıyorlarmış. Ciddi bir sorun var. Evet, evet. Fakat dışarıdan Türkiye'ye bakınca da oldukça tuhaf. E... Vaf diyeceğim. Karikatürlerle karşılaşıyor insan. Yani ilk anda anlam e, vermekte zorlanıyor. Mesela e, Bülent Çelik'in gazete pencerede önceki hafta 23 Kasım'da çıkan bir karikatürü. E, Karikatürün kahramanı bildiğimiz bir inek. E, ve bir polis memuru veya zabıta neyse ineği yularından çekerek götürüyor. E, yular gevşek, gevşek olduğu için ineğin e, polis memuruna pek direnmediğini de anlıyoruz. Zaten e, çiftin gerisinden e, manzarayı da şaşkınlıkla seyreden bir kurt köpeği var ve ineğimiz ona izahatta bulunuyor. Peynir fiyatıyla al alakalı bir e, ifademizi alacaklarmış. <gülüyor> Şimdi Bülent bu karikatürünü e, gazete pencerede ilk gördüğümde çok komik bulup e, bir kenara ayırmıştım e, geçen hafta. Artan peynir ve süt fiyatlarının suçlusu tabii ki yine olacak yani. Başka türlü de düşünmek mümkün değil. Ancak düz sabah aynı karikatürü Sözcü gazetesi iktibas edip bir haberin lekinde yayınladı. Merbu, bu karikatür geçen hafta sosyal medyada ak masallar etiketiyle paylaşılmış ve bayağı da paylaşılmış yani ilgi görmüş. Açıklaması ise şöyle... Yem ve saman fiyatları uçmuş, hayvancılık yapanlar zarar ettikleri için ineklerini kesime göndermiş. Sorsam suçlu ucuzcu marketler. <gülüyor> Böyle yazıyor. Yani pahalılık nedeniyle ifadeye götürülen zavallı inek maalesef yolda kesilmiş bile anladığım kadarıyla. Ee, oysa plançelik pahalılımın asıl suçlusunu e, karikatürüyle çok güzel ifşa ediyordu. Tek suçlu var. O da inek alın ifadesini verin cezasını yani kesmek niye? Evet, e, Ülkenin büyümesini engellemek için süt vermiyorlardır. Bu kadar yaparlar mı? O zaman terörist inek olur. <gülüyor> Olabilir. Değil mi? Neyse yani dışarıdan bakınca e, bir tuhaf karikatür de yine e, Yeni Asya Gazetesi'nde çıktı geçen hafta. İbrahim Özdabak imzalı bir karikatür bu ee, Katar'da süre gelen Dünya Kupası maçlarının birinden bir anstantane görüyoruz ee, şimdi karikatürde sağdaki maç oynanırken maçı televizyondan anlatmaya çalışan spikerin e, iki güvenlik görevlisi tarafından yine e, yaka paça görü, e, götürüldüğünü görüyoruz e, kırmızı ceketler giymişler değil mi bu e, güvenlik görüle, görevlileri evet, evet. E, götürülüyor spiker fakat vazifeşinaz bir spiker bu. derdes edilmiş götürülürken bile işini yapmayı sürdürüyor. E, hakem maçı durdurdu. Spiker değişikliği yapılıyor. Bu bir rekor olmadı diye devam ediyor anlatmaya. <gülüyor> Çok tuhaf bir karikatür bu. Yani insan anlayamıyor. Niye böyle falan diye. Meğer e, TRT'de yayınlanan kanada fas maçının dördüncü dakikasında gol olunca e, spiker e, Alper Bakırcigil Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün işte Feto Firarisi Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini vermiş. Bunun üzerine maçın ikinci yarısında karşılaşmayı başka bir sp spiker anlatmış. <gülüyor> harika. <gülüyor> Şimdi harika değil mi? Ya yani benim aklıma hemen Güneş Deli'nin o çok ünlü repliği geldi. Vay anasını sayın seyirciler. Bilir misin onu? Öyleyse. Yok. Ya o çok meşhurdur. Eee hmm. vay anasını sayın seyirciler diye böyle bir güneş tecellinin kendini tutamayıp e, maçı anlatırken e, heyecanını veyahut da tepkisini göstermesiydi. <gülüyor> Bence İbrahim Özdabağın e, karikatürü de tam bir vay anasını sayın seyirciler kıvamında. Yani inanılır gibi değil. E, halbuki Hakan <gülüyor> Şükür ismini kullanmayıp dünya Tarih'in en erken golünü Feto attı deseydi herhalde <gülüyor> sorun çıkmazdı. <gülüyor> Yok, daha büyük sorun çıkabilirdi. <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> <gülüyor> yani onu hiç es geçecekti dünya tarihinin en erken golü şimdi atıldı diyecekti ama bunu çünkü. Stalin bile yapamaz yani nasıl dünya tek bir ülke içerisinde yaşanması dünya kupasındaki en erken gollerden birini nasıl <gülüyor> yok Fadiş başka Stalin bir şey kim? demen lazım Stalin kimmiş <gülüyor> <gülüyor> bir dünya, dünya kupalarından silmeyi başarlarsa zaten <gülüyor> daha dur daha dur neler neler olacak şimdi VAR sistemi falan başladı ya goller siliniyor offside'ler falan <gülüyor> Neyse, e, hazır Katar'dayız, biraz daha kalalım. E, biliyorsun Katar'daki stadyumlarda açık havada klima uygulamasına geçildi ve statlara böyle hakikaten dev klimalar yerleştirildi. Böyle yuvarlak tribünler falan görüyoruz böyle. E, peki, Dünya Kupası sona erdiğinde bu dev klimalara ne olacak? Hı, evet, ne olacak? ya Bu sorunun cevabını e, ya da bir anlamda bu sorunun sorun ise... Çözümünü e, yine bir karikatür dağısı Fransız karikatürcü Michel Cambo buldu. E, şimdi Cambo'nun karikatüründe iki tane Katarlı yöneticiyi o beyaz kıyafetler içerisinde böyle ayakta dikilmişler uzaktan ve dışarıdan e, yeni stadyumlarını hayranlıkla seyrederken görüyoruz. E, Dünya futbol şampiyonası bittiğinde bu muhteşem stadyumu öylece atıl bırakmak onların da aklına yatmamış olmalı ki biri diğerine çözümü şöyle öneriyor. Klimaları diyor, var gücüyle çalıştırdık mı eh, gelsin artık holiday on ice. Yani gördüğün gibi karikatürlerde çare tükenmiyor. Dünya kupası biter, buz revüsü başlar, buz revüsü biter, artistik pat patinaj şampiyonası, kayak yarışmaları bile düzenlenebilir. Yeter ki insan büyük düşünsün, büyük düşünmeyi bilsin. Değil mi? <gülüyor> evet, tabii. <gülüyor> büyük Birka, bir, Birkaç 3-5 yıl yapabilirler ondan sonrası zaten kıyamet <gülüyor> kıyamet <gülüyor> yok 10 yıl yok muydu bir dakika ya, ben mi yanındayım e, ama <gülüyor> böyle yaparlarsa 10 yılımız da yok <gülüyor> ha, o günler böyle e, çalışırsa evet, değil mi evet bir evet. de üstelik gidip gelenler olacak uçaklar özel uçaklarıyla jetleriyle falan bu yarışmaları. haklısın ya 5 sene 5-6 sene, beş, <gülüyor> altı sene. Neyse. idare edeceğiz Şimdi ben e, futbol karikatürleri yan, yayınımıza daha doğrusu futbol programımıza son vermeden önce e, yine çok ödüllü bir usta karikatürcümüzün e, futbol karikatürünü anlatmak istiyorum. Eray Özbek e, bize çok ilginç bir stadyum sunuyor bu kez. E, bu stadyumun bir bölümü soldaki bölüm soldaki kısım bildiğimiz klasik sıradan bir futbol stadyumu. E, tribünler seyircilerle dolu, yukarıda takımların bayrakları var, kavgalanıyor. E, Sağının ışıklandırılması için projektörler falan da var tribünlerin üzerinde yer almışlar. Her şey çok normal, gayet güzel. Ancak sağını sağına doğru yöneldiğimizde tribünlerin aniden böyle yükselen bir duvarla kesildiğini görmekteyiz. E, bu duvarın hemen dibinden başlayan bir takım küçük e, bir domvil, yani küçük e, gecekondu e, evleri var. Fabela deniyor ya Brezilya'da. Evet evet, evet Fabela gibi. Yani bir gecekondu. Evet binilmiş. E, Mahallesin içinde e, stadın ikinci bölümü. Ya yani stada değil artık saha diyelim. E, Era Özbek tezatı daha da vurgulamak için sahaya ve oyunculara da müdahalede bulunmuş. Ee, şöyle ki normal tribünlerin önündeki kale standart bir kale şeklinde bildiğimiz bir kale. Fakat onun karşısında yer alan yani Gecekondu mahallesinin kalesinde kale direkleri ve ağlar yok. Onların yerine sadece üst üste konmuş e, taşlar yer alıyor böyle 3-5 tane taş. Biz de öyle oynadık geçtiğimizdeki çocukluğumuzda <gülüyor> evet. değil. Ee, takımlara gelince... Normal kaleyi savunan takımın futbolcuları tam tekbir böyle sarı tişörtlerini, e, mavi şortlarını kuşanmışlar, Ayaklarında da aynı renklerde konçları ve kramponları var onları görüyoruz. Rakip takımın futbolcuları ise beyaz atletli, e, gri şortları var. E, ayaklarında ise <gülüyor> ya bırak şorabı, kramponu falan ayakkabı bile yok. Hepsi de ayak. Evet. Öyle oynuyorlar. E, Eray Özbek İzmirlidir. E, bu karikatürüyle hiç şüphe yok ki e, futboldaki bir takım tezatlara, farklıklara, haksızlıklara, eşitsizliklere dikkat çekmiş, e, çekmek istemiş. E, ve Hollanda asıllı Cartoon Movement e, web sitesinde de geçen hafta yayınlandı bu karikatür. Karikatürün altında ise futbol birleştirir de, ayırır da diye küçük bir not düşülmüş. <gülüyor> Fakat ben Eray'ın bu karikatürünü Göztepe ile Altay arasındaki 27 Kasım akşamı oynanan ve sağda çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maçla aslında ilişkilendirmek istiyorum. İzmirli de olduğu için e, hatırlayacağınız gibi o maçta sis bombası, işaret fişekleri falan e, görevli özel ambulans şoförleri e, sokmuşlar stada çok enteresan e, ve bir kişi de maalesef işaret fişiyle e, ağır yaralanmıştı, yoğun bakıma alınmıştı, çıkmış e, çok şükür. E, 19 kişi de tutuklanmış evet. bir, bir, bir taraftar da köşe direğiyle kaleciye vurmuştu. Ha onu atlamışım. Köşe direğiyle Kaleciği mi kovalamış? E vurdu kafasına vurdu. Vay anasını sayın seyirciler yani <gülüyor> <ne diyeyim? gülüyor> Evet biraz öyle oldu. Evet e, yani futbol bir futbol birleştirmekten ne kadar uzak e, işte adeta bunun bir kanıtı ve bu karikatürde bunu e, Birleştirmekten ziyade bence nasıl uzaklaştığını toplumları, kişileri, insanları uzaklaştırdığını da gösteriyor bence. Yani Böyle evet. ee, bir tezat. Neyse, bu haftalık futbol muhabbetimiz bu kadar. Gerisini spor programına bakalım, bırakalım. Ee, ben size şimdi Rus muhalefetinin yeni bir yüzünü ee, Aleksandra Sasha koyu tanıtmak istiyorum. Tanışalım. Tanışmadınız değil mi daha? Tanışmamıştık. Ya. 32 yaşındaymış Sasha. Sen ee, Sen Petersburg'lu bir sanatçı ve aktivist aynı zamanda. Peki ne yapmış bu sanatçı? Sen Petersburg'daki bir süpermarkete girmiş, fiyat etiketlerinin yerine savaş karşıtı etiketler yapıştırmış. Daha o zaman tanıştık. E, zamanda, evet yer vermiştik. İsmini, yani ismini evet ismini e, hatırlamıyorum. İsmini hatırlayamadınız. Evet, bunun içinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı kendisi. Tıpkı diğer yaklaşık 200 Rus muhalif gibi. Ee, o da bu dezonformasyon yasasının kurbanları arasında yer alıyor Uluslararası Af Örgütü ise e, 10 günlük bir imza kampanyası başlattı şimdi e, İtalyan sanatçı Gianluca Constantini de e, çok güzel bir portresini yaptı e, Uluslararası Af Örgütü o portreyi kullandı bu kampanyada Sasha Scotschilev'in e, portresi bu kampanyanın e, duyurusunda yer alıyor e, çerçevesinde Freedom for Alexandra Skoçilenko yazılı ee, ve bir fotoğraftan yola çıkılarak çizilmiş bu güzel portre. Genç kadın elleriyle kalp işareti yapıyor portrede öyle görüyoruz. Ee, Gianluca Konstantini de bu kalp işaretinin ortasına kendi kırmızı kalbini eklemiş. Bu arada e, onu da söylemiş miydiniz bilmiyorum. E, Skoçilenko'nun sağlık durumu pek iyi değilmiş. Avukatı hmm, e, bunu belirtmiş. E, Göz altında tutulduğu Nisan ayından bu yana ee, Saşa'nın baş dönmesi midarıları ve kalp sorunları e, yaşadığını e, ifade ediyor avukatı. E, mahkeme ise Saşa'nın tutukluluğunu 2023 Nisan ayına kadar uzatmış. Evet. Ee, bu arada dün gece öğrendiğim bir haber daha var. Küçük bir haber. Onu da ileteyim hemen. Cezayir'de Bicaye kentinin e, ceza mahkemesi karikatürist Gilas Aynuşu e, Cezayir'li bir karikatürist basında çıkan ve hükümeti eleştiren karikatürleri nedeniyle 10 yıl hapse mahkum etti. <Gülüyor> Dün akşam aldığım bir haberdi. E, bu konuda daha fazla bilgi ve aynı e, karikatürlerine ki ilginç karikatürleri var onda. da haftaya konuşuruz artık. Tamam. E, şimdi Çin'e geçelim. Çin'de işler pek iyi gitmiyor. E, sıfır Covid politikası... E, Çin Komünist Partisi'nin başına yeni seçilen eski başkan Xi, Xi Jinping'in başına ağrıtmaya devam ediyor. Ee, şimdi iPhone üreticisinin fabrikasından ayrılan işçiler, yüzlerce işçi, e, ikramiyelerin ödenmemesi ve karantina koşullarını kınamak için e, gösteri yapıyorlardı. Bu protesto hareketi ülke genelinde birçok şiire e, yayıldı ve sürdürüyor yayılmasını. E, toplumdaki bu gerilim geçen hafta Şi ee, Jinping'in e, iktidara gelmesinden bu yana en büyük başkaldırıya ve gösterileri e, neden olunca e, bir takım e, farklı önlemler almaya başlanmış galiba. Evet, kah kahrolsun Komünist Parti falan diye hem de sloganları Yani çok, olacak şeyler yüzünden. Şey. Evet <gülüyor> gerçekten yani. Şimdi bu konudaki karikatürümüz Güney Afrikalı karikatürcü Brandon e, Reynolds'un bir eseri o da kocaman bir düdüklü tencere çizmiş e, Brenden. E, tencere ocağın içinde e, üzerinde pardon o kadar ısınmış ki kapağı ısından kıpkırmızı olmuş yani patladı patlayacak deliklerinden dumanlar falan çıkıyor e, herhalde düdüklü tencerenin düdüğü de ötüyordur fakat e, düdüklünün kapağının fırlamasını var gücüyle engelleyen bir kişi var karikatürde o da Xi Jinping. E, tencerenin saplarına öylesine sıkı sıkı sarılmış kollarıyla öyle kenetlenmiş ki tencerenin kapağı bir türlü fırlamıyor. E, peki ne pişiyor tencerenin içinde? E, yine tencerenin üzerinde yazılı olan e, yazıdan öğreniyoruz. Çin'in sıfır Covid politikası. Evet. Yani Xi Jinping e, tencerenin patlamasını önlemek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ee, nitekim şeyde e, Guangzhou eyaletinde e, yetkililer e, e, ve hatta yedi bölgede daha geçici olarak kapatmaları kaldıklarını bildiriyor. Evet artık evet. zayıflatıyorlar hatta şimdi Zayıfl sabah saatlerinde Guardian gazetesinde bu konuyla ilgili bir haber vardı. Ee, bazı devlet e, medya kanallarına çıkan e, uzmanlar şey demeye başlamışlar artık Covid zayıflıyor. Kategori A seviyesinde salgından kategori C'ye C'ye düşürme ihtimalimiz var yakın e, gelecekte denmişler. Bir anda eylemlerden sonra e, etkisini azaltmaya başlamış COVID. Yani demek ki eylemler COVID'e iyi geliyor. Bu sonucu bir aşı e, iyi geliyor bir de evet. eylemler <gülüyor> iyi geliyor. Ben, ben de onu diyecektim <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> Bunları, böyle anlıyoruz yani. Ama ilginç. A, aşıdan, şey de... aşıdan daha etkili. <gülüyor> evet. Eylemler başladığında günlük 30 binin üzerindeydi. Yeni evet. Covid vaka sayıları Çin'de. Yani az da değildi ama işte demek ki iyi geliyor. Evet, eğlenceler iyi geliyor, azalıyor. Geliyor, iyi geliyor. <gülüyor> yeni seneye artık Covid falan da kalmayacak. Önümüzdeki beş sene rahatız, Covidsiz falan. Ee, hoş bir şekilde işte ee, buz, buz pateni yarışmalarını şeyde Katar'da izleyebileceğiz. <gülüyor> evet. evet. Şimdi Shizhimpingi kendi sorunlarıyla bırakalım. Biz. Evet. E ABD'nin eski başkanı Trump'a bir bakalım. Çünkü Trump Amerikan kamuoyunu uğraştırmayı gerçekten de sürdürüyor. Geçen hafta Yahudi soykırımı inkarcısı ve bir beyaz üstünlükçü olduğu iddia edilen bir antisemit bir Yahudi karşıtıyla birlikte akşam yemeğinde buluşmuş Trump. Ve insanlar daha henüz bu minik şoku atlatamadan cumartesi günü seçim inkarcılığının ve komplo terörünün bir devamı olarak yepyeni bir atağa geçti. Kendisini yeniden iktidara getirmek için 2020 seçimlerinin iptalinin yanı sıra anayasanın feshedilmesi çağrısında bulundu. <gülüyor> evet ya, öyle bir şey var. <gülüyor> Şimdi Belçikalı bir e, karikatür sanatçısı Luc Deschimaker ki e, müstehar adıyla O o Fransızca O Sökür imdat demek Böyle imzalıyor karikatürlerini. Bize New York kentinin o girişindeki özgürlük adasının üzerinde yer alan hürriyet abidesinin hemen altında kurulmuş olan bir kürsüden yine Amerikan halkına seslenmekte olan Trump'ı çizmiş. 46 metre yüksekliğinde bu dünyanın belki de en tanınmış heykeli. Onun eteklerinin önünde Amerikan anayasasının feshedilmesini istiyor Trump. Evet. maalesef kötü bir sürprizle karşılaşmak üzere zira özgürlük heykelinin sol elinde tuttuğu 4 Temmuz 1776 tarihli bağımsız bir bildirgesi kitabesi varsa var ya işte o her nasılsa evet. heykelin elinden kurtulmuş tüm iziyle nereye? Trump'ın kafasına iniyor. Bu da böyle bir karakter işte. <gülüyor> Wishful thinking yani. <gülüyor> evet e, bağımsızlık kitabesi e, Trump'ın kafasına iner bilmez mi, mi? Bilinmez ama. Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, Bates Cumartesi günü yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerinin Amerikan ulusunun kutsallığına ihanet olduğunu ve evrensel olarak kınanması gerektiğini söylemiş. Bates yaptığı açıklamada, Amerika'yı yalnızca kazandığınız zaman sevemezsiniz demiş. Yani devam etmiş. Amerikan Anayasası, 200 yılı aşkın süredir özgürlüğün ve hukukun üstünlüğünün büyük ülkemizde hüküm sürdüğünü garanti eden kutsal bir belgedir. Anayasa Amerikan halkını partiden bağımsız olarak bir araya getiriyor ve seçilmiş liderler onu desteklemeye yemin ediyor. Falan işte böyle yani evet. e, Trump'ın kafasına indirmişler. E, Kuday Bey. Evet. <gülüyor> Peki son olarak ben e, Küba'dan bir karikatür seçtim. Ne ilgisi var <gülüyor> diyeceksin ama o şuna gidecektir e, ötede. E, karikatür Küba'da sanatçı Sherly ki Carlos asıl adı, Fuentes imzasını taşıyor. Ee, karikatürcüler nedense bu seçim sandıklarını e, çeşitli kılıklara, e, farklı kılıklara sokmaktan pek boğuşlanırlar. E, kimi zaman tencere şeklinde, yumruk şeklinde, ne bileyim hatta kağıt ufalama makinası şekline falan da e, soktukları olur. Böyle çok karikatür çizilmiştir. Fakat Fuentes'in e, seçim sandığı biraz farklı. Sandığın her bir yanı yamalar içinde. Küba'da seçim sandıkları acaba mavi midir bilmiyorum. Mavi renkte olmadı ki. Bu mavi sandığın dört yanında da değişik mavi tonlarında yamalar dikilmiş. Sevimli bir sandık bu. Fakat sanda yamaları diken terci herhalde hızını alamamış olmalı ki. Oy pusulasının atılacağı yarığı da vermiş <gülüyor> Minik bir hata. <gülüyor> minik minik ama büyük bir hatta aslında. Yani asıl bu karikatürü görenler bu seçim sandığına oy verilmesini engellendiği sonucunu çıkartıyorlar değil mi? Ben başta öyle sandım ve şaşırdım. Yani sonuçta Küba'da halen devlet rejimi komünizm olduğuna bir ülkedeki tek siyasi parti Küba Komünist Partisi olduğuna göre kim neden seçmenlerin oy vermesini engellesin? Yani çok tuhafıma gitti bu karikatürü görünce. <gülüyor> Meğer kazanaya hiç öyle değilmiş. Ee, Ada'da yapılan, Küba'da yapılan son belediye seçimlerinde Kübalıların yüzde otuz bir oy kullanmamış. Şimdi otuz bir buçuk oy kullanmayınca altmış sekiz buçuk kullanmış oluyor değil mi? Evet. Ee, ne var bunda <gülüyor> demeyeceksin. Çünkü e, analistler ekonomik gidişattan hoşnut olmayan Kübaların bir cezalandırma Oyu olarak yorumluyorlar buna yani oy kullanmamak yani çe çekimser kalmak e, anlamına geliyor ve bu bir cezalandırma oluyormuş. E, Fidel Castro'nun yaşamı boyunca bütün seçimlere katılım oranları her zaman yüzde doksan beşi aşarmış. E, <gülüyor> <gülüyor> Raul Castro başkan olduğu zaman 2015 seçimlerinde katılım yüzde seksen olmuş. Son olarak Kasım 2017'de yapılan belediye seçimlerinde de çekimsel oy yüzde %14 civarındaymış. Yani katılım %86'ymış. Katılmayanlar çekimsel oluyor. Yani reddettiklerinden değil çekimsel oldukları için katılmıyorlar. Tabii. Bu yılın Eylül ayında yeni bir aile yasası onaylanmak üzere referandum yapılmış. Ve oy hakkına sahip Kübalıları %25'i. Bu kez sandık başına gitmemiş. En nihayette bu son belediye seçimlerinde halkı yüzde otuz bir sandığa gitmemiş. Ee, bu da yani e, Küba'da sandıklarda hükümeti desteklemek için kesintisiz oy birliği ve kitlesel oylama döneminin sona erdiği anlamına geliyormuş. Yani Charlie Fuentes'in e, karikatüründeki sandığı diken Küba yönetimi değil, Küba halkının kendisi oluyor evet ee, özdeş seçim dedik evet bu hafta oya ağırlığıyla seçim yapamayacağız İki evet. kişiyiz oy çokluğu <gülüyor> yöntemine de başvuramayız bu durumda evet, bence <gülüyor> evet dolayısıyla siz seçin <gülüyor> yani e, hakkaniyetli ama şey var Andrei var değil mi Öyle evet evet <gülüyor> Ama yani... daha önce, ancak öncekilerde de vardı zaten. Evet. <gülüyor> Anladım. Oy, oy, oy, oy birliği son çaremiz. Ee, yani ya sen benim kararıma uyduracaksın ya ben senin kararına ama ben ç karar vermiyorum. Ben Küba, şey... Kübalılar gibi çekimsel kullanıp yüzde <gülüyor> evet. yüz bir seçim sonucuyla çıkmasın. Sandığı, <gülüyor> sandığın ağzını <gülüyor> diktik. Eyvallah. Evet. Ben hepsi peki o zaman ben şöyle e, peynir fiyatları ile ilgili inek karikatürü diyesem tamamdır öyle yapalım. Bu arada şeyin tamam. çizimi çok hoş. Eray Özbekin bu ikiye bölünmüş stadyum bir tarafta yoksulluk, bir tarafta endüstriyel tamam. da çok iyiymiş <gülüyor> tavsiye ederim e, merak tamam. edenler baksınlar. An, anlaşıldı. Mesaj alındı Özdeş. Peki. Eray Özbey'in karikatürü. Duayan e, karikatür sanatçımız. İzmirli karikatür sanatçımız. Eray Özbey'in karikatürünü seçiyoruz. Oy ağırlığıyla. Sikir <gülüyor> ağırlığıyla. Ağırlığıyla. <gülüyor> evet. ağırlığıyla. Peki. Peki. <gülüyor> Teşekkürler o zaman. Haftaya görüşmek üzere. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.